1618 numaralı konu Hazreti Peygamberin Enes bin Maliye ve başka sahabelere dua etmeleri evet Ümmü Süleym Hazreti Peygambere ey Allah'ın Rasulü, Enes için dua et dedi Bunun üzerine Hazreti Peygamber ey Allahım onun malını ve çocuklarını çoğalt malını bereketli kıl diye dua ettiler